Azzebillehi minal Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 4:04 11 2009 Çarşamba akşamı Çarşamba günü. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi sohbet mevzu bir müddetir başladı Risale-i Kâsî'ye idi. <gülüyor> Cenab-ı bu tür yazıların ve manaların gerçek halleriyle idrakini nasip etsin. Çünkü <gülüyor> bu mevzular <gülüyor> tabi manada e, dini sohbetler, dini ifadeler değil, batın ve zatî manada olan ifadeler ve manyalar. O halde yapılması lazım gelen şey, bizler de idrak ve şuur olarak mümkün olduğu kadar aklımızı, fikrimizi, gönlümüzü oraya doğru yükseltmek zorundayız. Çünkü bu mevzuların sahası oralar yani yüksek yerler. Yüksek yerlerden kastım idrak ile bir fiziki manada yükseklik değil, rahmani, ruhani manada yükseklik. Böyle bahsettikten sonra herkese hoş geldiniz diyelim. Allah kolaylıklar versin. Anlama gücünü bizlere de ihsan Cenab-ı Hak. Ve Risale-i Gavsiye'de Abdülkadir, Abdülkadir Gelihane Hazreti buyuruyor ki ve bana buyurdu ki yani Rabbim bana buyurdu ki ya zafsı alsam, insanın cismi ve nefsi ve kalbi ve ruhu ve işittiği görüşü ve eli ayağı ve tamamını nefsimle ıshar ettim. O yoktur ancak ben varım ve ben de onun gayrı değilim. Bakın bunları... <gülüyor> cümle olarak böyle bir kurulmuş okuyoruz. Ayrıca birer kelime kelime kelime kelime incelememiz gerekiyor ki ya biz onu yani kendi idrakimize indirelim ki bunun ismi nüzül olmaktan veya biz oraya ulaşmaya çalışalım. Bunun ismine de vuruç deniyor bilindiği gibi. Yani ya bir dakika doğru miraç edeceğiz ya o bize doğru nüzül etmiş olacak ki iki tür şekliyle de idrakler birbirine yaklaşmış olsun. Aksi halde <gülüyor> uruçta olan yani miraçta olan bu hadisi efal aleminde yaşadığımız yani ayaklarımız yere basıyorken bu alemde anlamamız mümkün olmayacaktır. Sadece ne kalacaktır? Tarif babında bazı kelimelerin tarifi kalmış olacaktır ama aslına ulaşmamız mümkün olacak Bize lazım olan ise burada ve benzeri kitaplarda onların özüne ulaşabilmek, hakikatini anlayabilmek sadece güzel bir kelam duymuş olmak değil bu güzel kelamı da güzelce yaşamış olmak gerekmekte. Ki o zaman malımız olsun. Havsi halde Bunlar hep başkalarının işleri <gülüyor> bizimle ilgili olmayan yönler ve onlara ait meseleler ulaşılmaz haller diye aklımızda kalır ee, bu an işte biz oraya ulaştırmaz Ancak bunlar bir insana vaki olmuş ise bize insan neslinden isek o zaman bunlarda her birerlerimizin hissesi var. Hisselerimiz var. İşte biz başka bir şey istemiyoruz. Bu manalardan hisselerimizi istiyoruz. İnsan olmamız vasfı ve dolayısıyla. Şimdi <gülüyor> Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bütün mevzuları açık olarak bildirdiği bir aşikar yalnız bu mevzuların açılımları gerekmekte, izahları gerekmekte işte büyük pirlerimizde peygamber efendimizin gerek Kuran Kerem'de, gerek kendi hadislerinde kutsi hadislerinde bildirmiş olduğu bu muhkem hadiseleri pirlerimizde kendilerine gelen ilhamatları ile bizlere aktarmaktalar yani kolaylaştırmaktalar bizim işlerimizi. Şimdi elimizde böyle bir Risale bulunmamış olsa bu mevzuların yabancısı olacağız. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi var. Gizli olarak var. Hepsi var. Ama böylece dikkat çekilerek çok açık bir şekilde bizlere sunulması bizlere olan çok büyük lütufları hükmünde. Hediyeleri hükmünde ayrıca. Onlara şükrederiz. Şükranlarımızı sunarız. Bütün büyüklerimize bu vesileyle. Ve bana buyurdu ki, Ya Gavsım, Ya galsı Azam yani bakın rububiyet mertebesinden gasiyet mertebesinde olan hitap var burada. Ve birebir. Bakın. Arada <gülüyor> Cebrail yok. melaike Kiram yok. bir şey yok. Doğrudan doğruya Rab Azamına, Rabbu, bu, Rab <Gülüyor> Cenab-ı Hak o mertebeden e, Gals-ül Azam'ına bunları be belirtiyor. Ne diyor? İnsanın cismi. Bak. öyle cisim olmadan hiçbir şey zaten olmuyor. Ve nefsi. Nefsi olmadan da bir şey olmuyor. Şimdi bir cism olsa elimizde o cismin nefsi olmasa yani nefsten kasıt onun hayatiyeti olmasa o sadece bir ölü madde hükmünde olur. Yani doğan bir varlık olur. Ve kalbi, kalbe gelince o kalpte faaliyet sahası, kalp mukallip yani dönem manasına, e, gündüzki yaşantılarımızda, geceki yaşantılarımızda nasıl hallerimiz oluyorsa, Tecelli ilahi değişik değişik değişik geliyorsa, işte bunu alabilme kabiliyeti kalbimize ait bir hadise. Hangi esma geliyorsa bizdeki o esmayı o yöne çevirince Cenab-ı Hak o esma kendi varlığı ile e, kuruluşu ile buluşmuş oluyor ve bizde faaliyete geçiyor. Eğer böyle bir kalbimiz olmasa tecelli ilahi bize gelecek mahal bulamaz, yer bulamaz ve gider bize oramaz. İşte insanın kuruluşu bu şekilde. Ve ruhu, bakın, eğer bir ruhumuz olmazsa, zaten hiçbir hayatımız olmaz. Bunların başta itibaren belirtilen bu hususlar bizde hiç faaliyete geçmemiş olur. Şimdi bütün bunların hepsi var ama kulağımız yok. İşitti, bakın, demek ki bunlar faaliyete geçecek. Bunlar faaliyete geçtikten sonra duyma hassası yani anlama öğrenme hastası bizde faaliyete geçecek. Ondan sonra görüşü duyup işitip öğrendikten sonra da bunu müşahede etmesi, görmesi gerekecek ve görüşü ve bunları faaliyete geçirmesi gerekecek. O zaman eli gerekecek. Ve bunları başka yerlere ulaştırması gerekecek. O zaman da ayağı faaliyete geçecek. Ve tamamını yani daha sayılmayan tamamını nefsimle ıshar ettim. Bakın cümledeki müthiş ifadeye. Tekrar bütün olarak okuyalım. Yadamsı azam insanın cismi ve nefsi ve kalbi ve ruhu ve işittiği görüşü ve eli, ayağı ve tamamını nefsimle isharettim. O yoktur ancak ben varım. Ve ben de onun gayrı değilim. Bakın ne kadar büyüktür. E, güvenilir bir ağızdan güvenilir bir gönülden güvenilir bir hüküm insanlar hakkında Cenab-ı Hakk'ın insanlara ne kadar yakın ve birlikte olduğunu belirten mutlak ifadelerden bir tanesi bu. İnsanın cismi ve nefsi ve kalbi ve ruhu ve işittiği görüşü ve eli ayağı ve tamamını nefsimle ıshar yani insanda görülen bütün bu saydığımız ve tamamı daha sayılmayan birçok hususiyetlerini Cenab-ı Hak kendi nefsiyle bizde ısrar etmekte. Yani meydana getirmekte. O halde ne oluyor? Biz, bizim benim elim, kulağım, gözüm, işte görüşüm, görüşüm, yürüyüşüm, nefsim dediğimiz her şey O'nun bize lütfettiği, kendi nefsine ait olan özelliklerden başka bir şey değilmiş. O da içinde giriyor. Tabi hepsi hepsi içine girmiş oluyor. Ve daha yuvarlak olarak o yoktur. Ancak ben varım. Yani her ellerimiz için geçerli olan bu, bu hüküm faaliyete geçtiği zaman değer bulmakta şimdi bu hüküm her birerlerimizde mevcut ister ehli hak ister ehli batıl olsun ister iman ehli ister ehli küfür olsun hepsinde bütün insanlarda hepimizde bu hükümler var eğer bazılarında olsa bazılarında olmasa o haksızlık olur ancak e, aradaki fark kimler ki bunları idrak etti onu yaşantısına aldı ve kendisine ait bir varlık olmadığını daha bugünden anladı emanet ehline teslim etti. Ya Rabbi bu benim dediğim her şey senin nefsinin e, o ki nefis ki kaim bir nefsihi olan nefis. Allah da nefsiyle kaim. İşte o kaim-i binefsinin bütün varlık üzerindeki tesiratını böyle açıkça anlatmakta. Bilhassa insanlar üstündeki tasarrufunu anlatmakta. Ve neticede o yoktur ancak ben varım, ben de onun gayrı değilim diye ifade edilmekte. Ben de onun gayrı değilim. Hani ayn, gayın öfleri var, aynın üstüne bir nokta koyduğumuz zaman gayın olmakta. Ayn, aynı hüve hüvesine yani o gayında onun gayrı manasına. İşte ayniyet ve gayriyet yükümleri diye bir de husus var. Ben onun gayrı değilim diyor. Yani kim ki aynının üstüne, aynı ki onun hakikati. Aynı hem kaynak demek biliyorsunuz. Aynı demek lügatte 40'tan fazla aynı aynı kelimesinin manasını tespit etmişler. Ama asli olarak aynı manasını veya ayın göz aynı zamanda gözde Kaynak manasına yani ilahi kaynak manasına işte o aynın üstüne bir nokta geldiği zaman o hangi nokta? Beşeriyet noktası, benlik, nefsi benlik noktası o noktayı biz bizim varlığımız diye kabul ettiğimizde hakkın gayrı oluyoruz, gayr oluyoruz. İşte onun için demişler ya, bilen aynı, bilinen gayr. Kim ki bu hakikati bildi, o aynı oldu. Karşıda bilinenler, kendini bilmeyen, onun bildiklerdi, onun gayri oldu. Aslında ne gayri olan var, ne aynı olan var. Çünkü hepsi onun aynı. Ama kim gafletteyse, ise e, gayrı kelimesi kendine ait oldu. Yani o kendini gayrı gayır zannetti. Halbuki aslında o da ayn. Ama kendi kendini kabullenişi ben hak değilim, ben hakkın dışında bir varlığım diye düşünmesi veya hiç bu mevzularla ilgi olmaması onun gayrı olmasına <gülüyor> sebep olmakta. Yani gayrılık hakkın suçu değil, bizim suçumuz. Çünkü aslınız ayn. Ama nefsimiz başımızın üstüne bir benlik noktası koyduğumuz o bizi gayr yapmakta. Ne zaman ki o benlik noktası kalkacak başımızdan, başımızın üstünden, o zaman kalacak zaten kendi aynı, aynı olacak. Bir daha okuyayım şimdi toparlayalım. İnsanın cismi ve nefsi ve kalbi ve ruhu, ve işittiği görüşü ve eli ayağı ve tamamını nefsimle ısrar ettim. Yani ben kendi varlığımla onu meydana çıkardım. O yoktur. Bu durumda zaten yoktur. Ancak ben varım. Nerede? Onda var olan benim. Ve ben de onun gayri değilim. Alt şimdi geçelim. Ve bana dedi ki Ya Gavs-ı Azam fakr ateşiyle yanan ve ihtiyaç ateşiyle münkesir birini görürsen yaklaş ona. Şüphesiz ki benimle onun ara, arasında hicap yoktur. Fakir ateşiyle yanan, fakir ateşiyle yanan e, demek kendindeki varlığın hakkın varlığı olduğunu idrak etmeye çalışan ama bu arada nefsinden gelen bazı Taziklerle zorlanmaya başlayan ve nefsini yakmaya başlayan. Çünkü e, ilahi nur geldiği zaman narın ateşi sönmeye başlar. Yani nefsin ateşi gitmeye başlar. Çünkü narın kaynağıdan nur olduğuna göre nurun geldiği yerde nar hayatiyetini sürdüremez. İşte fakr ateşiyle yanan ve ihtiyaç ateşiyle müntesir birini. Ayrıca ihtiyaç ne demek? Dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımız var. Ee, fiziki manada ihtiyaçlarımız var. Ama burada bahsedilen manevi manada ihtiyaç ateşiyle. Yani hakka ulaşma ihtiyacının arzusuyla yanan, hakka ulaşmaya gayret eden kişiyi görürsen, Böylece münkesir, kırık birisini görürsen yaklaş. Ona yaklaş. Neyle? Fakir ateşiyle ve ihtiyaç ateşiyle birini görürsen yaklaş ona. Şüphesiz ki benimle onun arasında hicap yoktur. Hani hadis-i şerifte bildiriliyor, ben kırık kalplerin yanındayım diye. İşte o kırık katli olduğu zaman bir kimse, tamamen nefsaniyetinden kopup hakka yöneldiği zaman hakla birlikte olmakta. İşte o onunla benim aramda perde yoktur diye belirtiliyor. Ve devam ediyor. Resulullah da buyurdu ki fakir istiharımdır ve istihar ederim enbiya ve mürseliğine fakrımla. Fakir tamam olduğunda o Allah'tır. Burada üç tane hadis var bir söylenmiş hadislerin tekrarı bunlar. Buyurdu ki Resulullah fakir iftiharımdır ben fakirlikle iftihar ederim. Yalnız burada bahsedilen fakirlik bizim anladığımız manada para pul madde eksikliği fakirliği değil. Zaten Efendimizin bütün hayatı öylece geçmiş vaziyette fakir yoksullukla geçmiş ama bu fakirlikle iştiharımdır. Bununla da iştihar etmekte ve ayrıca kendi varlığından fakir olmasıyla. Yani kendinde kendine ait Muhammed diye kendine ait bir varlığın olmamasıyla iştihar ederim. Çünkü diyor ki ben bende değil, bende yoktur, bende var olan sadece Hz. Allah'ın esma ve sıfat ve zat tecellileridir. Dediği zaman fakre düşmüş olmakta. Yani kendine ait bir şey olmayan kimse fakir olmakta. Yani nefsaniyetinden herhangi bir e, varlık kendisinde kalmadığından o fakir hükmünde. İşte bu fakirlikle iftihar ederim diyor. Kimler üzerine? Enbiya ve mürseliğin, Yani e, Nebilerin ve Mürsellerin yani peygamberlerin e, rasullerin ve nebilerin üst, üzerine bu e, fakirliğimle iştihar ederim. Yani <gülüyor> Cenab-ı Cenab Peygamberimiz o kadar e, kendinden geçmiş yani kendine ait bir varlığı kalmadığını idrak etmiş hiçbir peygamber bu kadar bu fakra ulaşamamış. Kendisi bu fakra ulaştığından Enbiyaların üzerinde bununla da iftihar ederim. Bu fakirliğimle iftihar ederim diyor. Ve daha da ileriye giderek fakir tamam olduğunda o Allah'tır. Hadis-i şerifte böyle belirtiyor. Fakir tamam olduğunda o Allah'tır. Yani Allah'ın zuhuru, zatî zuhurudur. Herhangi bir mahalde zaten la ilahe illallah dediğimiz zaman Bakın burada bizim mutlak fakrımız ortaya çıkması gerekiyor. Allah var ancak dediğimizde biz kendimizi de nehyetmiş ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani bu kelime dahi fakrı tamam etmekte. Her birerlerimiz bunu gerçek manada söylediğimizde her birerlerimizin üstünde bu fakr hükmü ortaya çıkmış oluyor ve kalan her birerlerimizde Allah'ın nurundan Allah'ın sıfatlarından Allah'ın zatından başka bir şey olmuyor yukarıda da bahsedildiği gibi hani o yoktur ancak ben varım hükmü bu yönüyle de bir başka şekilde izah edilmiş oluyor fakir tamam olduğunda Allah'tır dediği o yoktur ancak ben varım hükmüyle birbirini destekliyor yani değişik anlatımlarla Kişinin varlığında, hakkı varlığından başka bir şey yoktur hükmünü ortaya getiriyor. Ki işte bizlerle sadece tek bir kelime, tek bir yol, tek bir cümleden bunu bilmeyelim. Birçok yerlerden, birçok sahadan, birçok kol, birçok yoldan bu hükmün olduğunu izah edildiğini bilelim diye değişik şekilde belirtiliyor fakir, tamam olduğunda o Allah'tır deniyor. İşte her birerlerimizin üstünde de bu hüküm yörür de kendi aciziyetimizi yokluğumuzu, hiçliğimizi değil. anladığımız zaman e, ama yine baktığımızda burada bir varlık var. Tamam yok yok yok dedik ama yine de bir varlık var. Ha, i̇şte o varlık hakkın varlığından başka bir şey olmadığını bilmemiz lazım geliyor yukarıda söylediği hani teferruatıyla insanın cismi ve nefsi ve kalbi ve ruhu ve işittiği görüşü ve eli ayağı ve tamamını nefsimle ısrar ettim demesi bunun kemalinde fakrın tamam olması fakr tamam olduğunda da o hakkın vardığından başka bir şey yoktur hükmü ortaya çıkmış olmaktan ve dedi ki bana Yemek yeme ve içme Ve uyuma indimdeki yerinde Kalben ve basaran hazır olmadıkça Tekrar edelim Ve dedi ki bana Yemek yeme Nehi şeklin Ve içme Ve uyuma Ne zamana kadar? indimdeki yerinde Kalben ve basaran hazır olmadıkça Bunu söylemekle tabii şu demek istiyor. Hiç yemek yeme yani devamlı oruç tut yemek yeme ve içme ve uyuma. indimdeki yerinde kalbende ve basaran hazır olmadıkça bunlar tabii ki yenecek de içilecek de uykuda uyunacak. Ancak burada yemek yeme dediği nefsi manada yemek yeme. İhtiyacın olanı ye yani çalışabilmek için tabi ki buna bir enerji bir gıda lazım onu ye ama nefsin için yeme ve nefsin için içme ve nefsin için uyuma yani uyuyacaksın ama neden bir güç almak için uyuyacaksın bir yolculuk var çünkü bu yolculuğa giderken yemeden içmeden uyumadan gidilmez zaman zaman yol alınır zaman zaman da istirahat edilir makineyi beslemek için benzin koymadan yola gidilmez lastik olmadan yola gidilmez motor kızdığı zaman dinlendirilmeden belirli bir süre gidilmez gidilir ama kısa bir süre sonra <gülüyor> makine motor yanar hiçbir şey yanamaz İnsanoğlu da öyle çok fazla dünyaya da çalışır, ahirete de çalışırsa bıkabilir bundan ve de yorulur ve de çatlar hani <gülüyor> arap atları koşu atları koşarlar ya hızlı hızlı hızlı hızlı ama ne kadar koşarlar baştan hızlı koşarlar ama sonradan çok daha koşturulursa çatlarlar ama rahman atlar vardır ee, ilk yola çıkıldığında yarış atı, atı geçer ama bir müddet sonra rahvanat yolda yarış atı baka çatlamış kalmış orada rahvanat tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı, tıkı. çok uzun süreli yoluna devam eder işte bir bakıma la teşvi bizim halimizde böyle yalnız çok ihmal etmeyeceğiz çok da fazla üstüne düşmeyeceğiz hayrul umur işlerin hayırlısı vasat orta olandır hükmüyle hayatımızı sürdüreceğiz Yemek yeme ve içme ve uyuma nefsiniz için Çünkü Kılleti taam, kılleti kelam Kılleti neam demişler Yani az yemek, az uyumak e, Az konuşmak Bunların fazlası Yani ihtiyaç kadar olanı Bunların fazlası ne oluyor? İnsanı gaflete ve nefsaniyete sürüklüyor Ve boşuna hamule Boşuna yük üstümüze yüklüyor her konuştuğumuz dünyaya ait gereksiz şey bakın gönlümüze kalbimize ağırlık yapıyor. İşte bunların hepsini çıkartmamız ve onlara itibar etmememiz bu hükme giriyor. Yemek yeme birilerini çekiştirme onun hakkında şunu deme bunu deme gibi işte günlük olaylar olmuş. Bir bilgi olarak özet olarak al kalanını bırak teferruatına dalma. Şimdi şuradan her gün kaç kişi geçtiğini saymak insana bir fayda sağlar mı? Ama ben meraklıyım işte kaç araba geçti, kaç bayan geçti kaç erkek geçti gibi işte bunları yapma ve bunları içme ve uyuma yani gaflet uykusuyla uyuma. Ne zamana kadar? indimdeki yerinde kalben ve basaren yani muhabbet olarak ve müşahade olarak hazır olmadıkça eğer bu şekilde kalben ve basaran hazır olursan, ondan sonra bunlar artık sana zarar vermez. Yani gerektiğinde yapsan bile karşındaki kişiye göre buna rengine boyamak diyorlar ya, hani kimseyle ilgilenilmemiş olsa o zaman si dışı kalır insan, cemiyet dışı kalır. Ama her kişinin haliyle mutlak hallendiği zaman kendi halinden geri kalır. Onu da e, incitmemek için karşımıza gelen kişiyi de onun haliyle kısaca hallenip yani o, o mertebeye gelip onunla muhatap olacağız. Ama bittikten sonra biz yine kendi alemimize, vurucumuza devam edeceğiz. Kalben ve basaran hazır olmadıkça. Ve daha dedi ki, ya gavs Azam, benden seferi batını yapmamakla uzun olan, uzak olan onu Sefer-i batıni ederim. Ya Gavsul benden sefer-i yapmamakla uzak olan. Bakın yani şimdi <gülüyor> Hakk'a giden iki yolla bir sefer yol manasını, yolculuk manasını. E, sefer-i yapmamakla. Şimdi zahir seferi bütün insanlar her yerlerimiz yapmaktayız zahiri manada yolculuğumuz var ee, bakın <gülüyor> nereden çıktık bir aile gemisinde ortaya çıktık bir aile içerisinde o gemide ortaya çıktık ve bu gemiyle yolumuza devam ettik belirli bir süre sonra o aile gemisinden indik kendimiz bir küçük gemi yaptık yani bir aile oluşturduk o gemiyle yolumuza devam ettik ne zamana kadar ömrümüzün sonuna kadar işte bu sefer-i zahiri yani zahir bedeni yolculuğu da Cenab-ı Hak yaptırmakta. Çünkü onun emriyle geliyoruz. Onun hükmü emriyle buradan dışarıya ihraç oluyoruz. Sefer-i zahiri. Bunu mutlak herkes yapıyor. İstese de istemese de kabul etsek de etmesek de bu sefer-i zahiri oluyor. Ancak Seferi Batiniyi burada ortaya getirmesi, Seferi Batiniyin hususi bir yolculuk olduğunu anlatması bakımından, benden Seferi Batiniyi yapmamakla uzak olan, Seferi Zahiri yapmakla Allah'a ulaşmış olamıyoruz. Bu hüküm ile zaten genel hükümle aynı öyle. E seferi batıni yapmamakla haktan uzak olmuş oluyoruz. Yani hakka ulaşmak için seferi batıni, yani batın alemimizdeki yolculuğumuzu yapmamız gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? İşte çalışmalarımızda bu seferi batıni'nin sağlıkla sıhhatle yoluna devam etmesi için aksi halde şöyle de olur. Bir müddet bir sefer yapılır, orada bir kesinti olur işte gemi batar sahile çıkar tekrar işte şey bulunamaz içerisine yakıtmak için neyse işte böylece seferi bahtını bir müddet yarım kalmış olur veya tamamen <gülüyor> devam eder. Burada belirtilen seferi bahtını yapmak lazım geldiğini, yapmamakla uzak olunduğu anlaşılmaktadır. Yani tevhid hakikatlerini idrak ettiğimizde Cenab-ı Hakk'a giden bir ömür süremiz var. Bu zahir fiziki manada seferi zahiri yani zahirde sürdürdüğümüz istesek de istemesek de mecburen yaptığımız bu seyir var. Bir de bu, yine bunun içerisinde bir de batın sefer var on da gönül yolculuğu deniyor bilindiği gibi. İşte bunu yapmamakla hakktan uzak kalınmış oluyor. Benden seferi batini yapmamakla uzak olan onu seferi batını müptela ederim. Yani onun müptelası ederim, onu isteyen ederim demek suretiyle bütün zahir seferi yapanları buraya davet etmek değil, özde seferi batını e, yapması lazım. Gelenleri bu tarafa gönderirim diyor. Eğer <gülüyor> seferi batıni yapamamışsa bir kimse bakın velallah turcavul umur hükmüyle bütün işler Allah'a dönücüdür. Her şey sonunda ona dönecektir gibi birçok ayet-i kerimelerle belirtilen seferi batıni o kendi bünyesinde yaptırmış olur. Yani Cenab-ı Hak seferi batını ilk yaptırmış. Olur. Neden? Çünkü biz zahir ve batına bilsek de bilmesek de neticede ona dönü döndürüleceğiz. Yani ona döneceğiz. Bu dönüşten kasıt iki türlü. Birisi yolun sonu ona varacak. O şekilde yolun hitamında ona döndürülecek hükmü. Diğeri ise Zatı üzere hakikati üzere e, e, Ademiyet ve Muhammediyet hakikati üzere Cenab-ı Hakk'ın ve yani hakikatine döndürülecek zatına döndürülecek hükmü içerisinde. İşte bunu e, zaten biz istesek de istemesek de Cenab-ı Hak her ikisini yapıyor. Ancak e, birincisi zahir manada idrak edilmiyor ikincisi batı manada idrak ediliyor ve dedi ki <gülüyor> Ya Gavs-ı Azam ittihat öyle bir haldir ki onu lisan anlatamaz kim ona iman ederse kabul olur ve kim reddederse o hali küfretmiş olur kim musulden sonra ibadeti Beşeriyetiyle irade ederse Allah'a şirk koşmuş olur Ne anladık bu cümleden Ya gavs ve dedi ki Rabbim yani Ya Gavs-ı Azam ittihat, i̇ttihat ne demek? Birleşme Öyle bir haldir ki Onu lisan Anlatamaz neden anlatamaz? Yaşanacak bir şeydir çünkü. Ancak anlatamaz derken ama lisansız başka türlü de anlatılamaz. Yine bir lisan lazım. Anlatamaz kesin hükmü şu yönden lisanla tamamı anlatılamaz. Şimdi bir tatlının, acının, tuzunun veya herhangi bir duygunun kelimeyle anlatılması mümkün mü? Değil. Çünkü vasfı olmayan, yani maddi varlığı, madde yönü olmayan duygusal şeylerden bahsediliyor. Tat, tadın bir şeysi var mı? Tadın rengi, kokusu, rengi bir şey kendine göre. Tadın kokusu yok koku var ama o koku tadın kokusu o tadın bir başka hususiyeti yani tad almanın kendine ait bir kokusu yok sesi yok bir vereceği bir işareti yok peki tad almayı tad almayı çözen lisan hangisi dil his. dilin üstündeki tad alma noktaları Bak, tadı çözen orası nasıl bize gelen kelimeleri çözen kulağımız ise kulak yapısından girip de aklımız ile onu anlatabiliyoruz, anlayabiliyorsak, işte onu lisan anlatamaz, ancak lisan neyini anlatır? Onun zahirindeki yaklaşık tanıtımları anlatır. Ama işte bu zahirindeki tanıtımlar, yaklaşık anlaşımlar olmazsa da hiç anlaşılmaz. anladınız mı? Her insan içinde bir duygusu var. O duygusunu neyle? Benzer kelimelerle ifade eder ama duygunun ne olduğunu mutlak manada kelime ifade edemez. Çünkü kelimenin sahası değil, latif saha. Hani şeyde yazar, de yazar. Tuhfetü'l-Uşşak Göz alil, lisan kalil, hakka hak delil demiş. Yani gözümüz aciz onu anlatmaktan, lisan yetersiz anlatmaktan, ancak hakkı hak anlatır. Ama oraya gelinceye kadar da göze de, lisanı da yine ihtiyaç var. Hatta büyüklerimizden birisi, Hz. Hazratımdan birisi büyük işte tefsircilerden, yorumculardan öyle bir söz söylemiş ki rucu ettim, rucu ettim diye şiddetle böyle bir konuşması var. Geri geri geldim, geri geldim, geri geldim. Ne mana harf elbisesine giriyor ne harf elbisesi manayı alabiliyor diyor bak. Şimdi anlatılmaya çalışılan her şey Kur'an-ı Kerim dahil. Bütün lisanlar bütün ilimler, bilimler bir lisan ile ortaya geliyor. Mevlana Hazretleri öyle diyor. Manadan zahire çıkacak olan ilimler, bilgiler kelime elbiselerine bürünerek ortaya gelmekte. Şimdi şurada okuduğumuz bunların hepsi, bakın lisan diye bir kelime. Anlatamaz diye bu bir kelime. Ama ama İçinde lisan dediğimiz zaman biz hemen bütün şeyleri anlıyoruz. Lisanları konuşmaları anlıyoruz. İşte lisan yazısını şu beş harften meydana gelen o kelimeyi oraya rapt etmesek, koymasak herkes birbirine baksın. Ne demek istediğini kimlerden nasıl anlayacak. İşte o manası, lisan kelimesinin manası bakın o kelime elbisesiyle şekillenip ortaya çıkıyor. Eğer bu lisanlar olmasaydı, kelimeler, harfler, cümleler olmasaydı, ne Kur'an-ı Kerim bize gelirdi, ne eski kitaplar gelirdi, kütüb-ü semaviyen ve de insanlar eğitim yaparak birbirlerini evlatlar, işte büyükler, küçüklerini eğitemez ve hep herkes şey halini yaşadık. Orman halimizi, eski halimizi, taş devrini yaşadık. İşte onu lisan anlatamaz. İttihat öyle bir haldir ki birleşme. E İttihat aslında <gülüyor> olacak bir şey değil. İttihat diye aslında bir şey söz konusu değil ee, Ancak bir başka manayı bize bildirmek için Bu ittihat kelimesi burada Yani birliktelik, birleşme kelimesi söyleniyor İttihat iki ayrı şeyin varlığını gerektirmekte Şimdi iki tane ayrı sandalye olacak ki Onları üst üste koyduğumuz zaman Birleşti, ittihat oldu Birbiriyle aynı oldu Diye düşünebilsin ama ortada iki ayrı şey yok. Ancak iki ayrı şey bizim anlayışımızda var. Anla, anladığımızda var. Şartlandığımız hayat anlayışında var. Ne demek? Allah yukarıda kul aşağıda. Bakın iki oldu. Allah'la kulun birleşmesine ittihat deniyor. Ama böyle bir şey yok ortada. Yukarıdan beri söylediğimizde hani o yok ben varım diyor. O zaman ittihata gerek kalmıyor. Ancak <gülüyor> Genel manada şerat ve terkat itibariyle var olan ikilik anlayışı ittihatla yani birleştirilmesi gerektiği için bu kelime kullanılıyor. İşte ittihat öyle bir haldir ki onu lisan anlatamaz. E çünkü zaten insanın varlığı içinde mevcut olan Allah'ın varlığı dışarıda değil ki girsin ona ittihat etsin nasıl diyorlar ittihat ve iki kelime o ittihat ve musul diyelim ya yani birbirine dahil olma girme diye tasavvuta çok konu konuşulan şeydir onda böyle bir şey yok ki yani birleşmesi de söz konusu olsun ama biz onu aklımızda ayırmışız. Yani Allah yukarıda da diye kendi aklımızda ayırmışız. Ve bunun ismine de tenzih demişiz. Allah yukarılara göndermişiz. İşte Allah'ın kul ile müşterek yani bir olduğu hatta kulun olmadığı Allah'ın olduğu bir anlayışla işte bu anlayış öyle bir haldir ki onu lisan anlatamaz. Diyor. Şimdi ruhi zaten bizde mevcutsa ve yetna ruhul kudüs onu ruhul kudüsle destekledik ise ve enemakün'tün vehüm aküm o sizinle birlikte Siz neredesiniz hükmüyle bakıldığında zaten ayrı gayrı diye bir şey yok. Ama biz kendimizi hakkın dışında bir varlık olarak gördüğümüzden ne yapmışız ayrı olarak kabul etmişiz. İşte bu ayrılığı ortadan kaldırmanın ilk kelimesi ittihat, birleşme ama öze baktığımız zaman zaten bir olanın ittihadı nasıl olacak birleşmesi nasıl olacak İşte o ittihat dediği ötelerde zannettiğimiz Allah'ın aslında bizde mevcut olduğunu o zaman ittihat olduğunu yani düşüncemizde bu birleşme olduğunu anlamamız gerekiyor işte bu halde ancak kişinin kendinde yaşamasıyla mümkün. Şimdi bakın her birerlerimiz tefekkür edelim bunu. Burada da daha sonra evlerimize gittiğimiz zaman da hayatımızın diğer safhalarında da Allah'ın bizimle birlikte olduğunu idrak ettiğimiz zaman ama daha önce Allah ötelerde ha anladık ki Allah bizdeymiş. Ha o zaman o an ittihad etmiş oluyor işte. İlmi manada bunu birleştirmiş oluyoruz. Ama iki ayrı mananın, iki ayrı varlığın birleştirilmesi değil, bir olan aslında bizim ikiye ayırdığımız düşüncemizi birleştirmek. işte ittihat dediği bu, bu yönde. Ve öyle bir haldir ki bakın onu lisan anlatamaz diyor. İşte lisanlarla ancak bu kadar anlatılabiliyor. Kişiye deniliyor ki böyle bir husus var. Yani şurada şöyle bir yemek var. Ha kişi kendi gidecek, Kendi yemeğini kendi tatmış, kendi yemiş olacak. İşte bu yedi yemeğin tadını tarifi yok, anlatımı yok. Nasıl anlatırız? Dilimiz aldığı, dilimizin aldığı tadı anlatmaya Latif olduğu için Öyle bir lügat yok ki Öyle bir kelime topluluğu yok ki Tat almanın ne olduğunu anlatsın Ancak kaba haklarıyla Çok tatlı çok acı gibi ifadeler Kullanmaktayız ama Tadın gerçeğini anlamamız gene Anlatsamız gene mümkün değil Kim ona iman ederse Kabul olur Yani Bu hakikati kişi Daha henüz yaşayamamış olsa bile Ama İmanı yönden, evet ben de Hakk'ın varlığından başka bir şey yokmuş anlayışına iman ederse, çünkü bunun bir kabullenilmesi var, bir de inkar edilmesi var. Birçok kimseler mümin olduğu halde, Müslüman olduğu halde bu hali inkar ederler. Olmaz böyle şey. Allah Allah'tır, kul, kuldur aşağıda diye. Bakın bu ittihat, yani birlikte olmayı kabul etmezler. İşte onun için kim ona iman ederse Kabul olur ve bunun <gülüyor> Cenab-ı gereğini yerine getirir yani okuluna o özellikleri açar manasında ve kim reddederse bakın geldi işte o hali küfür etmiş olur yani insanda hakkın varlığını kim inkar ederse örterse, reddederse olmaz böyle şey derse aslında küfür etmiş yani onu inkar etmiş olur. Kim vusulden sonra ibadeti beşeriyetiyle irade ederse Allah'a şirk koşmuş olur. Ya Bu da işte çok mühim <gülüyor> ve çok müthiş ifadelerden bir tanesi. Allah'a ulaştıktan sonra vusulden yani vası olduktan sonra kendindeki varlığın mutlak manada hakkın varlığından başka bir şey olmadığını anladığı zaman ibadetini e, abdiyeti üzere yaparsa yani nefsî varlığı benliği üzere yaparsa hakka şık koşmuş olur. Neden? iki yapmış olur. Peki nasıl olacak? Ha, o zaman yaptığı ibadeti ubudet hükmünde olacak. Dışarıdan gören onu ibadet ediyor, ben ne diyecek? Ama şer'an yine öyle ibadet etmekte şer'i manada ama hakikati ve özü itibariyle ubudet etmekte. Ee, ibadet ile ubudet arasındaki fark nedir diye sorarlarsa ibadet kulun fiili ubudet hakkın fiili. İşte o kişi yani kendi varlığından çıktığı için ibadeti onun üzerinde ubudet olarak yapılmakta. Kendi varlığı kalmadığı için de o ibadeti o vücuttan o varlıktan hakkın kendisi yapmakta. Onun isminde ubudet olmakta. İşte hakka usulden sonra ibadetini beşeriyetiyle yani ibadet abi Türkmüyle yapıyorsa şirk hükmünde olur. Allah'a şirk koşmuş olur. İşte dikkat edeceğimiz noktalar İbadetimizi yapıyorken belirli bir hallere gelmiş isek bu ibadetimizi nefsimizden ve nefsimiz için olmadan sırf hak için de Allah rızası için en azından diyelim böylece yapmamız gerekiyor. Yani karşılığında hiçbir şey beklemeden diğer ifadeyle abid olarak yaptığımızda karşılığında mutlaka bir şey bekliyoruzdur. Ne gibi? Sevap veya cennet arzusu gibi işte savabı da cenneti de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Günahı varsa günahımızı kabullenmemiz gerekiyor. Bakın neden? Yine de nezaketimiz itibariyle yani beşeri nezaket itibariyle ya Rabbi günah bizim yapmışızdır olabilir eksiğimiz diye günahlarımızı kabul ama <gülüyor> ee, savaplarımız hakkında bir talepte bulunmadan sen ı kolaylık versin şu an. Etinize.